Halil Şerif müellif şöyle bir giriş yapıyor. Bilinen bir gerçektir ki diyor, akide başlı başına bir ilim dalıdır. 1400 senedir diyor, her fırka bir şeyleri kendilerine akide edinmiştir. Zaten birazdan akidelerin ne olduğunu inşallah açıklayacağız. Her inandılı, ilim bilmeyi veya onun eserlerini kendilerine gaye edilmiş, amaç edilmiş, akide edilmiş, inanmış ve bu yolun doğru olduğunu kendisine benimsemiş ve bu yolda gitmiş. Ve bu yolun dışındaki bütün yollardaki olan Müslümanları da batır yolduğunu zannetmiştir. Kendisini sadece hakta görmüştür diyor. Ve bunu da Kur'an'dan deliller getirerek kendisine haklı olduğunu ispatlamaya çalışmıştır diyor. Acaba bu dedikleri gibi bunlar doğru mudur? Yoksa gerçekten birilerinin dediği gibi de bunların hepsi haktır. Fakat farklı farklı kollardan, farklı farklı yönlerden olanları ele alıyorlar. Hepsi ümmettir. Hepsi bizim kardeşimizdir mi dememiz gerekiyor diyor. Yoksa bunların hepsini Kur'an ve sünnet adı altında inceleyerek, Kur'an sünnetten getirdikleri delilere dayanarak bunun dışındakilerini kabul etmememiz mi gerekiyor? Allah Aze ve Celle bunu bizim kendi anlayışımıza mı bırakmış, yoksa kitap ve sünnet bize neyi istiyorsa o şekilde mi bunları tek tek değerlendirmemiz gerektiğini inşallah göreceğiz. Evet kardeşlerim, Meclif diyor ki, akide dinin temelidir. Binanın temeli nasıl en önemli ise, ki hele hele binalar sulak yerlerde yapılırsa gürsü gibi, yeni doğan gibi, isabe gibi, ufacık Sallantılar dahi oralarda çok büyük yankılara yol açıyor. Ama fay hattı kuvvetli olan yerler fidye-kızık gibi, kaplı-kaya tarafları gibi, erikli tarafları gibi. Belki yeni şiddetindeki deprem erikli de farklı ama sulak olan bölgelerde farklıdır farklıdır. Bir de binanın temelini yükseltirken, binanın temelli bina üzerine ne kadar çok kat dikerlerse diksinler, müteahhitler bu işi daha iyi bilirler, inşaatta ulaşanlar daha iyi bilir. Ağırlık, büyük ağırlığı temele verirler. Çünkü bina onun üzerine dikilecek. Mevillik binadan örnek veriyor. Diyor ki, İnsanlar binayı sadece süsleseler ama temeline önem vermeseler. Ufacık bir depremde, açı bir sarsıntı ne olur? Bina olduğu gibi çeker. Sonra dönerek bize deli getirerek şunu diyor. O yüzden akide de diyor, dinin temelidir diyor. Eğer akidemiz diyor, sağlam olmazsa, amellerimiz ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar kendimizi hayırda, doğruda görürsek görelim diyor, bir sarsıntıyı bırakın. Zaten Maşiyevî Muhammedlerimizin Allah Azze ve Celle'nin bize bildirmiş olduğu ayet ve hadise mecbubince, heba anma sonra onların diyor hepsini diyor, yaptıkları her işi ele alıp toz duman eder diyor. Evet, Furkan suresi 23. ayetinde. Toz toprak olur, duman olur gider diyor. Bakın Nur suresi 39'da ise Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, inkar edenlerin amelleri engin çöldeki serap gibidir. Sustayan, orada kendisi o seraba giderken onu suz diyor. Fakat oraya geldiğinde de hiçbir şey bulamaz diyor. Orada Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını çabuk görür diyor. Ve amelleri de boşa gitmiştir diyor. Yüce Allah bu ayetlerde kafir ve müşriklerin namaz kıldıklarını, oruç tuttuklarını, sadaka verdiklerini ki birazdan göreceğiz bu ayetleri, ibadetlerini bozuk olan akileleri ki içinde bunların küfür ve şirkleri yüzünden allah Teala kendi ayetlerinde bize kabul etmediğini beyan etmiştir. Bakınız Ebu Huyrun'dan gelen bir hadis kutsi de, Sahih isminde geliyor bu rivaya. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ben şirk koşanların koştukları şirkten beriyim diyor. Kim bana birini eş koşarsa o işleri annella o kişiyi diyor baş başa bırakırım. Ve ben ortaklıktan beriyim diyor. Kim bir amel yapar da hem benim hem de bir başkasının rızasını gözetmeye kalkarsa o ortak koştu. Kişiler o ameli baş başa bırakırım ve ben ortak koştu şeyden diyor beriyim. Çünkü şirk kelimesi şirket kökünden geliyor. Çoğulu bir kelimedir bu. Allah Azze ve Celle ise şirke kabul etmiyor. Yalnız kendi rızası için yapılan ameli kabul ediyor. <gülüyor> Bunun dışında kişi hangi amel yaparsa yapsın, bütün amellerin de heba ve mensur olacağını zikrediliyor. Öyleyse Allah'ın gazabından korkup, vereceği rahmeti umanların evet, her türlü şirkten kaçınıp amellerine hiçbir şirk ve küfür bulaştırmamaları gerekmektedir. Bakınız Allah Azze ve Celle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize önce Hristiyanlardan sonra Yahudilerden misaller vererek, duygusallığa kapılmadan meseleyi ayet ve hadisler ışığında algılamaya baktığımız zaman net bir şekilde bunları göreceğiz. Maide suresi 17'de Allah mazze ve buyuruyor ki ancak diyor Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler diyor kafir olmuştur diyor. Maide suresi 17'de. Annozul ki Allah 3'ü üçten biridir diyenler de diyor kafir olmuştur. Maide suresi 73'te. Hristiyanlar amelleri çok Allah'a çok ibadet ediyorlardı ama onlar Hazreti İsa'yı Allah'a ortak koştuklarından dolayı, Allah'ın oğlu dediklerinden dolayı, üçten biridir dediklerinden dolayı Allah Hz. ve Celle bunları kafirlikle nitelendirmiştir. Şu an okumuş olduğum iki tane ayet kerimede, Maide Suresi 17 ve 70'te, merhameti sonsuz olan Allah Hz. ve Celle şirket düştüklerinden dolayı diğer bütün amellerini iptal etmiştir ve bunları kafirlikle itham edip tekfir etmiştir. Bakınız Yahudiler de nasıl bir almışlardır ki Allah Hz. bunları da yine tekfir etmiş, lanetlemiştir. Yahudiler de Allah'ın eli sıkı dediler. Allah Teala buyurdu ki onların elleri bağlansın. Evet ve onlara lanet olsun buyurdu. Yine Yahudiler İzehir Allah'ın oğlu dediler diyor. Subhanallah. Evet. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğlu dediler. Bu daha önce inkar edenlerin ağızlarında da geveledikleri başka bir şeyden bir şey değildi. Allah onları yok etsin. Onlar nasıl uyduruyorlar? Buyuruyor Tövbe Suresi 30. ayette. Biz insanlara bir şey hakkı anlatırken, zaman zaman bizim toplumda cemaatler içerisinde hani biraz yumuşak davranın, biraz ılımlı davranın, insanları tenkit etmeyin, ha? hepsi bizim kardeşlerimizi derken, bizim bu ayetleri hemen güzel bir şekilde hatırlayıp zikretmemiz gerekmektedir. Bakın Üzücü Allah, Arap müşterileri hakkında da onların amellerine karşılık da yine Yüce Kitabımızda hüküm demiştir. Zümer Suresi 3. ayette, اَلَا لِلّٰهِ دِينُوا الْخَالِسُ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَوذُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اَمَانَا Tekrar eden ayette, bilesiniz ki Halis Allah'ındır diyor. Ondan başkasını biz onlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenler var ya diyor, işte Allah Azze ve Celle de bunların bu ihtilafları hakkında diyor, mahşer günün hükmünü verecektir. Çünkü Allah yalancı, kafir olan toplulukları hiddete erdirmez. Dersi takım ettiyseniz, Hristiyanlar Allah-u Teala Tövbe Suresinde, pardon, Maide Suresinde, Yahudilere de ve Mekke müşriklerine de burada kafir diye nitelendirdi kardeşlerim. Evet. Allah'a bırakıp da onun yakınlarından, dostlarından kıyamata kadar kendisine cevap veremeyecek olana dua edenden daha sapık kim olabilir? Oysa ki bunlar onların dualarından diyor habestirdiler. Ahkaf suresi 5. ayette. Onları bu şekilde hakla batılı karıştırmaya iten birdi, bir değil birçok sebepleri vardır diyor. Akidede herhangi bir bozukluk veya eksiklik <gülüyor> olduğunda ya da yüce Allah'a şirk koşulduğunda yapılan bütün amellerin heba olması olduğu, allah Teala'nın kitabı diliyle, hükmüyle, kafirliğe kadar götürdüğü yine okumuş olduğumuz ayetlere sabit olmuştur. Peki akide nedir? Akide çoğulu akaid demektir. Rapt etmek, sıkıca bağlamak, düğüm atmak, sağlamlaştırmak, sıkıştırmak ve birbirinden ayrılmaması için yapıştırmak, ispat edici ve bağlayıcı olmak manalarına da gelir akide. Toplamak, bütünlemek, bağlamak, yapıştırmak ve ayrılmamak. Yani bizim akideye öyle bir yapışmamız gerekiyor ki bir daha ayrılmamacasına. Evet bu söyleyenlerin hepsi de at kökünden türemiştir diyor. Ve buna da delil bakınız Yüce Allah siz yeminlerinizden dolayı diyor. Dilinizden çıkan laudan dolayı diyor sizi sorun tutmaz diyor. Dilden suçlu oldu. Bundan sorun tutmaz. Fakat... Kalplerinizin içtiğinden dolayı diyor, bağlanmış olduğunuz o şeylerden dolayı sizlere sonunu tutar buyuruyor ayet-i kerimede. suresi 89'da kardeşlerim. İşte buradan bağlanmış olduğunuz şeyden delil alarak akideyi de buradan delil getiriyor belli. İtikat eden nezdinde şüphe söz konusu olmayan ister hak olsun ister batıl olsun bağlayıcı hüküm demektir. Yani akide sadece kitap sünnetten amel eden, selefe yolunu takip edenler... Akide dendiğinde bu şekilde akla sadece gelmemesi gerekiyor. Batıl yolda gidenler de inandıkları değer olarak kabul gördükleri ister hak olsun ister batıl olsun, ister doğru olsun ister yanlış olsun. Doğru olduğuna kanaat getirip de hiç araştırmaya gitmeden sözü hangi bireyden veya hangi kaynaktan geldiğinde teslim olurlarsa işte bu zümreler de bu mercii veya kaynakları kendilerine akide etmişlerdir. Biz nasıl kutup işte Buhari ve Müslim denildiğinde Sahih denildiğinde nasıl Akaidimiz, itikadımız, akidemiz, teslimiyetimiz Aleykümselam tamamsa Her grubun, her cemaatin de kendi hocasının Eserlerinde kaynaklar nasıl bulmuşsa Hiçbir delilde olmadan Kocası demişse nasıl teslim olursa, işte bu zümreler de buraları kendilerine akide Ve menheç edilmişlerdir Bakınız ıslahı İslam hukukundaki manası ise Kesin bir şekilde Allah'ın rubiyetine, Uluhiyetine isim ve sıfatları neyi gerektiriyorsa Meleklerine, kitaplarına, resullerine Hayır ve şere, kadere iman konusunda gaybı haberlere kitap sünnetten gelen delillerle selefin yolunu takip eden topluğun iman edip olduğu gibi ne bir tebhide, ne bir teşbihe, ne bir yoruma, ne ne bir izaha kalkışmadan sahabe tebiye ve tabi tabi nasıl iman etmişse bu şekilde iman etmesi gerekiyor. İşte bu topluma da, topluğa da Selefi Salihin ve bu yolu takip eden topluluklar adı veriliyor. Evet kardeşlerim, nefsin huzur ile kabul etmesi ki Bunlara en ufak bir şüphe ve tereddüt yer almadan kabul etmek gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u buyurduğu gibi ileride bu ayet yine gelecek Nisa suresinde. ''Arzusu benim getirdiğime tabi olmadıkça hiçbiriniz iman etmiş olmaz.'' diyor. İşte burada kesinlikle şüphe tereddüt olmadan kişinin iman ettiği, teslimiyet gösterdiği, gelen habere razı olduğu kişinin akide olarak bağlandığı yerdir deniyor. Elli dedi dil ile bunu söylemese de. Zaten ileriki derslerimizde bunu da gelen ayetlerden göreceğiz. Dil ile ben onu ilah edinmiyorum, ben onu Rab edinmedim ki demelerine rağmen ama işlemiş oldukları amellerin cürmü neyse Allah ve Resulü'nden gelen hükümlere göre bu hükmü giymişlerdir. Ve eğer ki bunlar dil ile bunları kabul etmeseler de amellerinin hükmü neyse Allah razı celle, amellerinden çıkan hükümlere göre hükmünü koymuştur. Merhameti sonsuz olan Allah kitabında bu hükmü koyarken. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Aleyhisselam bu hükmü beyan ederken En hayırlı nesil olan Peygamber'i görüp de Peygamber Sallallahu Aleyhisselatü buyurduğu gibi En hayırlı nesil beni görenler, ondan sonra onları görenler, ondan sonra onları görenler derken Bunlar da bu konuda zerre miskal taviz vermemişken arkadan gelen taifelere ne oluyor ki Hepsi ümmet, hepsi kardeşimiz deyip tavizlere gidiyorlar Peki bunların bu anlayışları merhametlerinden mi kaynaklanıyor yoksa duygusallıklarından mı kaynaklanıyor eğer bu duygusalıkların kaynaklanıyor diye düşünürsek ki bu ta kendisi. Bakınız Allah azza ve celle duygusalca hareket edenlere Kur'an'da şu delili getiriyor. Zina edenleri diyor, evli ise diyor, recm edilir. Değilse 100 vurulur. Evet, recm edilenler hakkında da onlara taş atarken sizleri refet tutmasın buyuruyor. Allah azza ve celle'nin refet ismi vardır. 99 isminden bir isimdir. Evet, yumuşaklık affedici merhametli manasına gelir. Ama Allahu Teala'nın sadece bu ismi yok ki. Bizzat Allah Teala bu ismi olmasına rağmen kurlarına diyor ki, sizler onlara taş atarken sizleri refet tutmasın. Yani acıma tutmasın. Bu acıma değil. Hani vejeteryan dediğimiz topluluklar var ya, et kesmeyi diyorlar, kurban kesmeyiz diyorlar ya. Ama deri ayakkabı, deri çanta, deri mont giymeklerde geri durmuyorlar. Ne kadar sammun oldukları da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Burada duygusallık kastettiği bu değil allah Teala'nın kitabındaki hüküm neyse budur. Allah-u Teala hükmünü tatbik ederken sizi duygusallık tutmasın diyor. Niye? Çünkü o hüküm uygulandıktan sonra biliyorsunuz zina vakası yaşanan bir şeyi. Ben burada hemen dersi e, dağıtmadan hemen kısacık zikredeceğim yine dersimizde döneceğiz. Zina tatbiki yapılan bir kadın, bakınız Hazreti Ömer'in de diliyle ya Resulallah sen fahişe bir kadının namazını mı kıldıracaksın? Rejim ediliyor ve namazını kıldırmaya hazırlanıyorlar. Allah Resulü öyle demiyor, demiyor. O öyle bir tövbe etti ki Bakınız Allah'ın merhameti sonsuz olan, resminin alemine rahmet olarak gönderilen ki Hazreti Ömer'in de burada olaya farklı bir şekilde bakışına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in kalbi kalır, yanlış anlar, gücenip bakmıyor. Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer bunlardan da denen şahsiyet dahi o an için bile olsa Allah ve gelen hükümlere bir an farklı bakış bile bakmışsa hemen peygamberin diliyle öyle deme ya Ömer, o şu anda cennete diyor. O öyle bir tövbe etti ki Mekke'deki günahkarlara yeterli artardı. Bakınız zahiren dışarıdan katliamdır, cezzatlıktır diye bakanların şeyine merhameti sonsuz olan Allah dünya ateşi bir cehennem ateşi 69 dakika fazla 70 cüz. Evet buradaki azap mı oradaki azap mı? Oradaki azaptansa Allah'a daircele burada küçücük bir kefaretle kulunu temizliyor ve cennete giriyor. Yani bazen bizim bakış açımız, sadece dünyaya göreyse farklı değerlendirebiliriz. Ama Allah ve Resulü bize mahşeri de hatırlamamızı, buradaki hükümlerin mahşeride de bize faydası olma açısından olaya bakmamızı istiyor. O yüzden İslam'daki hükümleri ele alırken sizi refet tutmasın. Bakınız İslam'daki en şerit diye gözüken taş atmaya dahi allah bize buyuruyor ki siz onlara taş atarken sizleri refetle ve duygusallık tutmasın. Çünkü bu merhamet değil, bu duygusallık değil. Ki merhameti sonsuz olan kim? Allah'ın. Haşa merhametli diye geçinen birisi Allah'tan sonra da kur olarak onun resminden daha mı merhametli? Hayır. Sadece orada şeytanın bir hilesi, bir oyunu var. Duygusallığa kapılmıştır. İslam'da da duygusallık, duygusallığa kardeşlerim bir yer yoktur. O yüzden kardeşlerim Allah'ın ve Resul'ün hükümleri takdik edilirken ve uygulanırken önce kendi nefsimize sonra kendi yakınlarımdan başlamak üzere bu daveti yaparken hissi ve duygusal hareket etme hakkını İslam bize vermemiştir. Değilse o zaman herkesin anlayışına göre bir akide, bir dâve, bir din anlayışı, bir din tebliğ metodu çıkar ki ortaya, ki İslam bunu zaten baştan yasaklamıştır. Peygamber aleyhisselatü vesselam, bakınız, istikbalde ileride vuku bulacak, çatlaklık olarak ilerideki delikleri tıkama adına Muaz bin Cebelik katırına bindirmiş, attan küçük, eşekten büyük. Müfessir diyor ki, demek ki böyle bir hayvanı iki kişi daha binebilir ama bizim konumuz burası değil. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin ya Muaz? Gidiyorlar. Demek ki bir binekte bir arabada bile davet verebilirsin. Oradaki ortamın dahi hakkını vermek gerekiyor. Biz içinde bulunduğumuz bütün zaman karelerinden hesaba çekileceğiz. Allah Resulü <gülüyor> Aleyhisselatü <gülüyor> katır üzerindeki zaman diliminin dahi devlendirmiş arkadan gelen bu mirası yükleneceklere de örnek olmuştur. Evet. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Muaz Radiyallahu Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Allah'a şük koşmamaları, beş davet namazı dostları kılmaları. Peki bunu yaptıkları takdirde diyor. Kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bakınız bundan önceki süreçlere <gülüyor> Hucura suresi 1-2. ayeti inişine sebep olan Esmem kabilesine bir topluluk gelmiş bir hayat. Hz. Tebuki ve Hz. Tümay arasında bir sertlik geçer, bir sesleri yükselir ihtilaflı bir konu başlar. Birisi gelen topluğu peygamberle görüştürelim, diğeri görüştürmeyelim der ve Allah azze ve celle bismillah. Ey huza zine amanullahı takvâ edin ve Allah ve Resulü ileyken. Takvâ edin. Allah selim ve Ey iman edenler. Bakınız kardeşlerim. Allahu azze ve celle burada kime sesleniyor? İman edenlere sesleniyor. Allah'ın miraslarının önüne geçmeyin. Geçenler kimler olmuş? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu ayetlerden sonra ateşten en hayli iki kişi azgın ateş onlara dokunacaktı gerilindi. Bakınız en hayli iki tane insanın şahsiyetine Allah'ın veresini ona vermiş o bir ünvara bakın. Ebbekir için şöyle diyor. ümmeti imanı bir kefeye konusa, Ebbekir'in ki bir kefeye Allah alabasaydı. Hazreti Ömer için peygamberlik silsiyeti devam etseydi Ömer bunlardandı. Ki o yerde Allah hakkı Ömer'in nisanına vermiş. Peygamber a.s. bile istişarede isabet etmediği yerde Ömer radıyallahu anh isabet etmişti. Ama burada aralarındaki ihtıraftan dolayı aralarında peygamber olduğu halde neden kendi kafalarına göre hareket etmiş? Peygamber'e müracaat etmemişlerdi. Bakınız, Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Amellerinizin hepsi batır olur diyor. Farkına yabaramazsınız. Subhanallah. En hayli iki tane insan. Bu meseleyi anladıktan sonra sahabeler, bakınız Allah'ın aleyhisselatü ve sellem, insan kendi şehrini bilmez mi? Bu ne şehirdir bilir misiniz? Allah ve Resulü dairdir. Bugün günlerde ne? Allah Resulü dairdir. Bu ne ayıdır? Allah ve Resulü dairdir. Şu evin ismi ne? Allah ve Resulü dairdir. Bakınız, ...sahabeler belki ismi değişmiştir ...bu olaydan ders çıkarttıklarından dolayı... aynı Muaz radıyallahu an dediği gibi... ...Allah ve Resulü daimdir. Evet... dedi dedik ya... ...işte kıyamete yakın ileride vuku bulacak tehlikelerin önünü... ...Allah'ın Resulü vahiy ile... ...Allah Azze Celle'den almış olduğu... ...Cebrail'e gelen vahiy ile... ...istikbalde doğabilecek çatlakları orada tıkamış... ...ve önünü kesmiştir... ...ihtilaflı konuların o zaman için. Tabii ki 30 küsur sene devam etmiş ama ondan sonra yine çatlaklıklar <gülüyor> ayrılmaz ayrılmazlıklar başlamıştır ama buna iten sebep ise ilk soruyu sormadaki hata iki cevap vermedeki akilerin kaynaklanan problem ve çatlaklar kardeşlerim evet ve Allah Resulü açıklıyor bugün günlerde cuma bu şehir Mekke bu ev Beytullah Allah'ın evi ve Ramazan ayındayız Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil Azim Allah Resulatü Selem'e bir sahabi soru soruyor. Kendisi peygamber. Ha bize birisi bir soru sorsa dururuz. Eğer cevabını bilmiyorsak ona şimdi diyecek ki bir de akım sohbet yapıyor. Bu cevabını bilmesen ne olur? Hemen içinde de bu vesile gelir. Ve bizim eğer böyle bir vesile aklımıza geliyorsa sorulan sorunun cevabını bilmiyorsak onda hissi ve necseli hareket etmememiz bu hadisten cesaret alarak peygamber ne şekilde hareket etmişse bizim de etmemiz gerekiyor. Allah Celle Celaluhu bizi kınamasın. Mahşe İnsanlar kınamış olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o anda o sorunun cevabını bilmiyor. Sahabe fark ediyor kendisine vahiy geldini. Çünkü boncuk boncuk ter dökmeye başlıyor. Vahiy etkisinden dolayı soruyu soran şansı dahi unutuyor. Soruyu soran kimdir diyor vahiyin etkisi geçince Ben miyim ya Resulallah. Ve Allah Resulü sorunun cevabını verir. Evet arkadaşlar Peygamber kafadan konuşmuyor. Bakınız iki 3 yerden ki arkadan gelen bizlere ders olması açısından, ümmete ders olması açısından... 2-3 yılda denen hata işlenmiştir ki bu bile vahiy ile düzeltilmiştir. Bir, Abisya suresinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e gözü kör adıyla bir gelmiştir. Muhammed nerede, Muhammed nerede, akset resah. Peygamber aleyhisselatü e niyeti hayırdır. O ana da bu yönü kendisine bir vahiy, bir ilim gelmemiştir. Muhayyerdir, muhayelik hakkını kullanıyor. Dönüyor o anda zenginlere yüzünü o anda ekşitiyor, çeviriyor. Ve Allah zile kendisini... Ya ben peygamberimi uyarırsam belki gönlü kalır, kalbi kalır onun peygamberi seçmişim. Arkadan gelecek bütün insanlara karşı onu mahcup etmeyin deyip de hakkı gizlemiyor kardeşlerim. Hani biz Abesel suresine örnek verdik ya. Bir de şu versiyondan, bir de şu pencereden bakalım bakarım tıkkı olarak buraya. Kolunu duygusallık değil. Naslar dile getirir gelirken, naslar ortaya koyulurken Allah adı ve peygamberin nefsini daha hesaba katmamıştır. Peygamberin kalbi kalır, darılır, gücenir bu defa hatası ortaya çıkacak, insanların yüzüne ne yüzünden çıkacak, bakacak, bir daha tebliğ nasıl yapacak, buna bakmamıştır. Evet, vahiymiştir. Kendisine bir âma geldi diye, yüzünü ekşitli çevirdi. Bakın Peygamber Zelleden'in hatayı işlemiştir. Akire dediğimiz vahiy olan, vahiy birinin mençeği olan ayette ne yapılmıştır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Düzeltilmiştir. Bize ne oluyor peki? Söylersem kalır, kalır. Kalsın, kalacaksa kalsın. Tabii biz ahlakımızdan, edebimizden, saygımızdan, karşıdaki müsait konumundan ödül vermeyeceğiz. Ama hakkı söyleyip söylersek kalır kalır diye de burada da şeytanın oyunlar vehmine kapılmayacağız. Refet de bizi tutmayacak, hakkı söyleyeceğiz. Şimdi allah ve Celle Resulü'nün hakkı indirmiştir. Kendisine bir ama geldi diyen, nereden bileceksin? O yüzüne ekşitli çevirdi döndü zenginlere. Sen arınmak için genelden yüz çeviriyor, sakınmak isteyenden yüz çeviriyorsun. Bir daha böyle yapma bundan sakın diye ihtar ayeti indi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o yerinde milyarlar gibi olmuş Bakınız Allah esas sallallahu aleyhi ve sellem de buna benzer bir hadiseyi en çok hanımları içerisinde sevdiği Aİşe annelikle karşı uygulamıştır. Subhanallahı ve bihamdihi. Subhanallah azze. Naslar varsa duygusallığa yeri yoktur. Refer tutmaz. Ben bu ameli yaparsam etraf nasıl olanlar? kalır. Hazreti Peygamber Aİsü sallallahu Hatice Vaddemiz'in kurbanını kesiyor, dağıtıyor. Hz. Ayşe annemizi kıskançlık duyguları kavararak kıskançlık devreye giriyor ve bunu da diline vuruyor. Şimdi ey Allah'ın Resulü, Allah sana benim bir bakire genç kız nasip etmişken, şimdi o ölmüş, kemikler içirmiş, ihtiyar kadın da olarak zaten almıştı. Yani ha sen onu mu düşünüyorsun? Bakınız Allah Aleyhisselatü bu hükmü uygularken, kurbanı kesip dağıtırken hanımların kıskanacağını düşünmediğini Kesinlikle düşünmüştür. Peki hüküm olarak uyguladıktan sonra uyarı geldi. Bakınız Allah Resulü taviz veriyor mu? Hayır. Ey Aişe! Allah'ın ve Resulünün sevdiğini sende de misin? Hüküm akide konusu. Şahsi duygusallık konusu değil. Severim ya Resulullah diyor, Konu kapanıyor. Ve bu çığır da eğer ameli hükümler varsa duygusallık kapısı da kapanıyor. Çünkü dinimizde duygusallığa yer yoktur. Naslar karşısında. Merhamet ayrıdır. Duygusallık karıştırıp ayrıdır inşallah. Neden böyle bir giriş yaptık? Nasları uygulamaya geçerken sanki çok katı ve sert davranmış gibi şeytanın vehmine de kapılmamamız gerekir. Haşe ve Bu naslar Allah'ın sözleri kardeşlerim. Bakınız Fatihah Suresi'ne Maliki yavm Din diyor. Dün günün Allah Azze ve Celle'dir. Casiye Suresi 18. ise Allah Azzele Peygamber Sallallahu Aleyhi işte müşrikler Peygamber pazarlığa girip de böyle bir yumuşaklık falan onlara ayrı bir gün ayır, bize ayrı bir gün ayır ayak takımını yanından uzaklaştırır işte bize bize ilgilen falan bizim bir kariyerimiz var seviyemiz var yani kölelerden bizi bir mi tutuyorsun gibi buna benzer sorunlar yaşanırken Peygamber Sallallahu anh. zaman zaman bazen kalbi de böyle ne yediği gibi oluyor. Bakınız Allah Teala Casiye Suresi 18. ayeti imzal buyuruyor. Ey Resulün biz seni bu dirişinde memur yaptık. Sakın bilmeyenlerin hevalarına, keyiflerine uyma. Evet heva. Duygusallık ve hisler insanı yanıltıyor. Sat suresi 26. ayetinde de Rabbimiz Davut aleyhisselamın diliyle nasihat ediyor bize. Ey Davut biz seni yeryüzünde halet yaptık. Hevaya uyma. Hak ile hükmet. Çünkü bu seni Allah'ın yolundan sattırır. Evet. ahlakı Beşer olarak en güzel. Yumuşaklıkta rük ehli Allah Resulü. Kızım daha yoksa elini keser Bakınız şahsına yapılan saldırılarda hep affedici ama Allah'ın diniyle alakalı hükümlerde bir tane dini anlatmaktan geri durmadığı gibi bir tane hükmü taktik etmekten de geri kalmamıştır. O yüzden biz hakkı anlatırken topluluklara birileri çıkıp da siz çok sert davranıyorsunuz bile yumuşak alın. Hani hep böyle cehennemden anlatıyorsun hep böyle hükümleri katı söylüyorsun dediklerinde biz de bu insanlara merhameti sonsuz olan Allah alemlere rahmet gönderdiği peygamber bunları anlatmışken. Biz bunlardan daha mı merhametliymiş gibi gözükeceğiz kardeşlere diye cevap vermemiz gerekiyor. Evet kardeşlerim, dersimize dönüp devam edecek olursak, bakınız. Akide dedik bağlayıcı bir şekilde kesin inanılması gereken şeylerdi. Yapılması değil, çok dikkat edin, inanılması gereken şeylerdi. Çünkü Peygamber sallallahu gelen hiçbir şeyin reddi genel mağazda ihtisa, alay ve küçümseme ve yer verilmemişti. Çünkü... Sahabeler bir savaş esnasında dinlerinden morasına çekilmişler. İşlerinden bir tane sahabi, işte Müslümanlar hakkında orada ileri ileri konuşmaya başlıyor. Bir tane sahabe senin koşup Resulullah'a haber vereceğim. Bakınız bu gambazlama değil. Bu laf yetiştirme değil. Bu fitnenin önünü tıkamadır. Yoksa alıp başına gider fitne. Ve koşuyor Allah Resulüne söylüyor. Allah Resulü sus! Sen kardeşin hakkında nasıl böyle konuşursun? Bakınız bizdeki bazen Hak ile hükmetmek konuları da farklı şeylere gidiyor. Rabbimizin basiretimiz aysın. Hakkı hak olduğu gibi anlamamızı ve algılamamızı nasip etsin. Her konu hakkında hüküm etmiştir. Her konu hakkındaki hükmüyle o hükümden yola çıkarak, o hükümden deli çıkararak Rabbimize yakalayacak bir basiret verir. Allah sevdiği kullanan dinde fıkıh ve basiret anlayışı verir. Dedik ya, duygusallaha yeri yok. Allah Resmi, sen gıybet ettin demiyor. Sen kardeşin kusurunu neden örtmedin demiyor. Sen o ayıbını örtseydi, mahşer Allah da seni affederdi demiyor. Bu lafı bana neye çıktirdin demiyor bunların hiçbirisini. Ya o adam getirtiliyor. Bak o lafı söyleyen şahıs getirtiliyor. Allah Resulü Aleyhisselam devenin üzerinde. Ortada bir alay konusu var. Ve bunu rivayet eden Rabi sahabe zikrediyor. O sahabe de devenin özengesini tutmuştu o şahıs. Sahabeler hakkında ileri ile konuşan. Ve Allah vazifecele şu bir şeyi. Allah ile, Resulü ile ve müminlerle mı ediyordunuz. Özür beyan etmeyi özürler bile kabul edilmiyor. Allah ile, Resulü ile ve müminler alay mı ediyordunuz? Ve o sahabe bakınız, devenin özengesini tutmuş ve sahabe diyor ki, ayakları o adamın taşlardan taşlara çarpıyordu. Peygamberin yüzüne dönüyor, Allah Resulü yüzünü bu tarafa çeviriyordu. O sahabe dönüyor Peygamberin yüzünü çevirir tarafa, yine Allah Resulü bu tarafa ve onun tövbesini Allah Resulü kabul etmeli diyor. Çünkü dinde alay ve otomatik otomatikmen akidenin dışına çıkarır. Bunun Cehalet mazerettir diye bir özür yoktur. Dinle alay otomatikman adamı götürür. Allah ile, Resulü ile ve müminlerle alay meydanıyoruz. İşte İstanbul akideyi böyle kitlemiş ve önünü kesip kapatmıştır. Dinle alay ve ihtisaya diye bırakmamıştır. O şahsın tövbesi bile kabul edilmemiştir. Bakınız mazereten biz sadece lafa dalmış şakalaşıyor, diyor. Peki, şimdi biz şakalaşma bir şey geldiğinden başka bir şey bulamadık mı? Din konusunda şakayla yani aklımıza şakalaşacak başka bir şey gelmiyor mu? Allah'la, onun diniyle, onun resulüyle, müminlerle alay, otomatikmen iştigam çizgisinin kardeşlerin dışına çıkıyor. O yüzden diyor ki, Bakınız, kesinlikle diyor inkar edilemez, küçümsenemez, alay bile edilemez. Ki ileride gelecek imanı anlatırken, orası gelin inşallah orada zikredelim, konuyu dağıtmayalım. Akide ilminin mevzusu ve neleri içerdiği kardeşlerim. el sünnet ve cemaat anlayışında akide, başlı başına bir ilimdir ve birçok mevzuyu kendi içerisinde, kendi bünyesinde toparlar diyor. İşte iman, İslam, tevhid, gaybiyat, mümüvvet, kader, geçmiş ve gelecekten haber, kendi dini hakkında usul ve diğer din ve inançların usulü davet eti fırkalarının heva ve fiddatlarına reddiye ve bütün bunların hepsini içerir. O yüzden İslam heva ehline din olarak anlatacağı hiçbir şey bırakmamıştır. Tutunacağı bir dal bırakmamıştır. Niye? Allah Azzeyir'e Mahide Suresi üçüncü ayetini inza buyurarak Hava eli insanların ağzına çomak tıkamıştır. Bugün dininizi ihmal ettin, dininizi tamamladın, dinini hiçbir eksik bırakmadın. Ne dindense Hz. Ayşe annemiz bunun tefsirinde izahandırıyor. O dindendir. Ne de dinden değilse artı o dinden değildir. Din tamamlanmış hareket edin. Dini hiçbir eksik kalmamış. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü biz iman dersini işlediğimizi hatırlarsınız. Hemen reddiye sunmuşlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bunu uydurdu diye, Allah Azze celle o insanlara meydan okumuştur. Doğru iseniz delillerinizi getirin diye. Ki getiremezsiniz de Cenab-ı Hak diye meydan okumuştur. O yüzden kardeşlerim ehr sünnet nedirinde akidenin, bakınız eş almanlı isimler mi ise, ehr sünnet nedirinde ayrıca akiden eş almanlı birçok isimleri var. Bu mevzuya has birçok kitaplarda yazılmıştır. Zikredilecek bu kitapların hepsi ana kaynak kitaplardır ve bunların hepsi rivayettir. Bizim için burada önemli olan rivayetlerdir. Ve mevzu ise ehl-i sünnetin icması olduğunu gösterir. Bize sorulduğunda neyiz? ehl sünnet ve cemaatiz kardeş. Ya ehl sünnet ve cemaat ne demek? Ya sünnet ehli. Yani sahih hadis kardeşler. Ki ömrümüz, zamanımız, sürecimiz olursa mezhep anlarında o konuda görüşlerine inşallah geleceğiz. Akide ü selef ve selef-i salihin akidesi. Bakın selef nedir? Geçen, önceden geçip giden demektir. Yani biz Selef değil, Selefin yolunu tatım edenleriz. Selef dedikleri taifen, sahaben, tebeî ve tebi-i tabi. Yani ilkler anlamına geliyor. Bakınız Ayet-i Kerime, Zuhru Suresi 55'ine Rabbimiz Selefin delil olarak şöyle delili bize zikrediyor. Nihayet onlar bizi gadaplandırınca kendilerinden intikam aldık. Hemen onları topluca suda bulduk. Böylece onları sonradan gelenler için bir Selef yaptık. Buradaki Selef kelimesi kötü manada. Kötü topluluklara verilen bir isim manasına geçiyor. İyi topluluklara da deniyor, kötü topluluklara da deniyor. Arkadan miras bırakan selef. Mesela şöyle örnek verirsek daha güzel anlaşılır. Kabil vurdu, Habil öldürdü. Adam öldürenlerin selef çığırını kabil açtı. Habil ona el kaldırmadı. Ben Allah'tan korkarım dedi, bu da hayrın çığırını açan selef oldu. Bakınız, iblis de insanları şeref çağırır. Peygamber sallallahu ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ahkab suresi 900 ayette buyuruyor. Evet. Ve ben insanları yalnız Allah'a çağırıyorum. Bakınız bu da son peygamber olarak çığır açan bir selet. Davet eden bir selet. Yani burada selet cümlesi kardeşlerim kötü çığır açanlar içinde kullanılıyor. iyi çığır açanlar içinde kullanılıyor. Önceden gelmiş geçmiş bir amel bir elem yapmış. Arkadan gelenler de ibre veya örnek veya musibet olarak da ders olarak bırakılmıştır diyor. Evet bakınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ilk üç, üç kuşak. Müslümanlara yani sahabe tebiin ve tabi tabine denilen isimdir ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi bunu nitelendirirken insanların en hayırlısı Benim zamanda yaşayanlar, sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler de buyuruyor. Bu karede Müslime gelen rivayete karşlaşıyorum. Bakınız Allah Resulü Sallallahu kızı Fatıma'ya diyor ki: "Ne mesele? En ben senin için ne güzel bir selefin. Kızına diyor. Ben senin için ne güzel bir örneğin. Ne ne güzel bir ilki. Ne güzel bir delilir. Evet. Bakınız Abdullah bin Mesud da kısa bir hutbesi şöyle. Ey Müslümanlar. Her kim bazı kimselere örnek almak istiyorsa Selef'ten örnek alsın. Bakınız Selef kelimesini orada kim zikrediyor bu cümleyi? Kim zikrediyor? i̇bn Mesud zikrediyor arkadaşlar. Ben, bakınız biz diyor sizler için diyor Selef'iz diyor. Çünkü Selef'ten örnek alın. Çünkü halen yaşayan kimseler hata ve fitneden emin olamazlar. Siz örnek alacağınız kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olsun. Onlar bu ümmetin en faziletleridir diyor. Evet. Kardeşlerim bakınız. Ahmet bin Hanbel ise bizim katımıza diyor sünnetin aslı ashabın yaşadıklarına uymak selefi takip etmek bilindiği gibi bidat ehlinden uzak durmak o selefi takip etmemek diyor. Bakınız İmam Gazali ne diyor kardeşlerim selef mezhebinin hak olduğu ...delil ile sabit olmuştur. Hak olduğu konusunda, doğru yolda olduğu konusunda, delil ve beyine, delillerle sabit olmuştur. Bunun zıttını kabul etmek ise diyor, İmam Gazali bidattır. Bidat ise kötülenip, kınanmıştır ve sapıklıktır. Her bidat sapıklığın aksi, bunlardan her surette el çekmektir. Bu da övürmüş bir sünnettir diyor. Kim söylüyor bunu? İmam Gazali söylüyor. Muhakkak ki her bidat kötülenip, karıştırıp, kınanmıştır diyor. Selefi saniyinin yolu üzerine gidenler, Sahih ribayetlerden anlaşıldığı gibi, Allah üs. gelen sahabe, tevhid ve tabi tabiini bize bırakmış oldu, mirası kastetmiş ve bize zikretmişlerdir kardeşlerim. Selev-i salih'in akidesi buna akidat-u eser de denir. Bunlara örnek verecek olursak akidat-u selef hadis de denir. Bakınız tevhidi nitelendirirken, tevhid kardeşlerim vahadi kökünden geliyor, bir şeyi tek olarak nitelendirmektir diyor. Ve ıstılahi manasında ise kardeşlerim mabut yani kendisine ibadet edilenin Zatında sıfatında ve fiillerinde Eşi ve benzeri olmadığına inanarak tasdik etmekle beraber ibadet ile onu birlemek Anlamına geliyor diyor Yani ibadeti ondan başkasına yapmamak Yalnız onu birlemek ve ona tasdik etmektir Aklı ve nakli dellere dayandırarak İslam dili akidesinin ispatına Muktedir kılan ilimdir diyor Evet kardeşlerim Kutbiste sahipleri ise bu konuda Kitab-ı Tevhid de, eserler de bize bırakmışlardır. İster güzel olsun, ister çirkin olsun. Gidilen yol, adet edilen yol, gelmiş şeylere kullanılan isimdir Evet kardeşlerim, sünneti tarif ederken, ameli, kâli ve itikadi ve ilmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabının üzerinde olduğu yol demektir. Sünnet. İşte bu uyulması vacip olan, farz olan, ehlinin methettiği ve muhaliflerini de zemmettiği sünnet budur kıyamata kadar bu topluluk yaşanacak onların muhalifleri hiçbir güç onlara zarar veremeyecek evet kardeşlerim nasıl ki Allahu azze ve Celle, dinini koruyorsa peygamberin risaleti Allah Resulü'nün diliyle Kur'an sünnetin girmediği bir çadır kalmayacak demişse ki peygamberin risaleti sadece Mekke ondan sonraki sahabeler birçok ilere kıyamata kadar bu dini sünneti kim anlatacak işte bunlar bu daveti ve misyonu üstlenen kimselerdir. Nübüvveti üstlenen kimselerdir. Ve sünnetin anlatılmadığı, girilmediği ek kalmayacak ki mahşe bir bizim bundan haberimiz yoktu. demesin diye kardeşlere. Bakınız en büyük sünnet ve tarif ederken de bir şeyin parçalarını birleştirmek anlamına geliyor. Ki Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle Yani Allah'ın ipine toptan sarılın, ayrılmayın diyor. Hep indirdiği Kur'an ve sünnetin tümüne hem de bütün ümmet-i Muhammed'in sarılması isteniyor. Evet, içtima anlamında olan toplanmak, bir araya gelmek demektir. Bir kalabalık topluk, Oyun oynayan kahve takımı da bir araya gelebilir. Top oynayanlar da bir araya gelebilir. Yani bu cemaattır ama ne cemaati bu? Eğer bu topluluk kendi işlerine Kur'an sünneti hakem kabul edip, oradan çıkacak delilere kalpleri mutmain değilmişse, bunlarda el-i sünnet ve cemaat topluluğu değil kardeşlerim. Çünkü burada ki kastedilen edilen cemaat, İslam zaten cemaatçiliğe karşıdır. O yüzden Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim için bile zikrederken İbrahim tek başına bir cemaat diyor. Çünkü hanist diyor. Yani Allah'a şirk koşmuyor. Yani insan da ortamda Kur'an'ı ve sünneti kendisine rehber edilmişse akidesi bu olmuşsa o bir cemaattir. İşte bu kaynak üzerinde toplananlar ehli sünnetleri cemaattir diyor. Yoksa bir cemaat olma anlamında bir grup da bu oluşturma anlamında değildir kardeşlerim. Evet. Islahi manası ise bu ümmetin ilklerinden olan sahabe, tabi'in ve kıyamete kadar onlara en güzel şekilde uyanlardır. Kitap ve sünnet üzere imanlar etrafında toplananlar demektir. Başka bir şekliyle sahabe, tabi'in ve tabiîne tabi en güzel şekilde tabi olup onların yolunda gidenlerdir. Evet. Muhaliflerini de onlara delil olarak hiçbir delil getiremeyeceği topluluklardır onlar. Ki Allah ve Celle'nin teski ettiği, koruduğu topluluklardır onlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ki sizden önceki 50 kitap, dinler usunda 72 fırkaya Yahutlar 71, Hristiyanlar 72 ve benim ümmetim tam 73 parça ayarlayacak diyor İşte bu 73 parça, 72 parça içerisinde toplandığımız zaman, zaman konuştuğumuz zaman Böyle bir söz gündeme gelmiş, ümmet, hepimiz ümmetiz diye Peki kardeşlerim ümmetiz ya, bu 72 grup hangisi? O zaman bunları bulup çıkarmak lazım Hepsi biz Kur'an sünnetiz diyor Hepsi bir sıfır kaynağıcıyı diyor. Hepsi biz her sünnet ve cemaatüz diyor. Peki o zaman 72 grup nerede? Allah Resulü benim ümmetim tam 73 parça olacak. 72 grup ateşte olacak. Nerede bu 72 grup? Peki bunlar hangi ameli işlediler ki bu toplular kendilerini kabul etmeseler dahi Allah Resulü'nün diliyle bunlar 70 ku grubun içine girmişlerdir kardeşler. Ama tabii ki burada bize inanan, kurtuluş yolunu arayan düşen sahbenin dediği gibi. Bir zümre kurtulacaktır. diyor. E lesi, kurtulacak olan hangisi? Benim ve ashamın yolu üzere olanlar. O yolu takip edenler. O yolu üzere amel edenler kurtulacak diyor. Rabbim bizi o yolu üzere amel edenlerden etsin. O yolu takip edenlerden bize deliller geldiğinde de Semiyna ve etana rufrâneke rabbana ve ilekel nasîr diye etsin. Amel arası da İşittik, isyan ettik diyenlerden değer verdiğimiz ilim eli ilim alimlerin görüşlerini getirip de ...sünneti al aşağı edenlerden etmesin kardeşlerim. Bakınız hüküm konusu öyle bir konudur ki... ...sevgi kalpte. Kime dönükse... ...akidesi kişinin o oluyor kardeşlerim. Dilde peygamberi çok seviyoruz deriz... ...ama amelde ise... değer bir ilim elinin görüşü... ...alınıyorsa kardeşlerim... ...o zaman... ...Allah Resulü çok severiyor... Değer verilen o şahsiyet, o makam, o yer o kaymak mı. O yüzden burada her nefis sahibinin kendisine değer çıkartması gerekiyor arkadaşlarım. Buradaki cemaatin katkının birisinin etrafında veya bir cisim etrafında melekler toplanılır değil. Hepsi diyor Kur'an ve Sünnet'in sahabe tebi ve tabi tabiinin diyor bize bırakmış olduğu mirasların etrafında, sahih hadisin etrafında toplanırlar diyor. Evet Ümmetime de İsrail olanın başına gelen tıp atıp sinkine de gelecek. Hatta ve hatta diyor. Onlar bir keler deliğine girse siz de gelecek. Dinde hakkı söylemede ayıp yoktur. Onlardan birisi diyor anasıyla zina ise bu ümmetten de çıkacak. Bakınız Amel'e. gördünüz mü Ame'ye? O da La İlahi'yle Muhammedur Resulet diyor ama anasıyla züneydi. Muafık alameti aşı 3. Öfkelenince haktan ayrılıyorsan etti 4. Bakınız, bu munafık alametinin mezhebi var mı? Cık. Cemaati var mı? Cık. Grubu var mı? Yok. Hüküm olarak, bir insan konuşunda yalan söylüyorsa, emanete kıyamet ediyorsa, verdiği sözde durmuyorsa, öfkelenince, naslardan öfkelenince hakkanla <gülüyor> ayrılıyorsa, halis, muhlis, munafıklık var. Hangi cemaattan olursa olsun, hangi gruptan olursa olsun, hangi yizikten olursa olsun, isterse kitap sünnet çatısı altında ehl-i sünnet benim Burada ameller yürümüne göre Allah ve Resulü hüküm giydiriyor. Kişi Peygamber sallallahu gelen rivayette biz birbirimize naslara göre davranmakla yükümlüyüz. Naslara göre birbirimize değer vermekle yükümlüyüz. Hevamıza göre birbirimize sevip hevamıza göre birbirimize öfke duyamayız kardeşlerim. Hava zem demiştir? Bakınız Allah'ın Resulü aleyhi Müslüm'de gelen hadise nasıl bulunuyor? Kişi doğru söyleye söyle Allah katında doğru yazılır. Isıtlık yazılır. Doğru söyleye söyle de cennete girer. Kişi ne yalan söyleye söyle Allah katında yalancı yazılır ve yalan söylemeye devam ettiğinde de o kişi cehenneme gider. Bunun meseli cemaati grubu izni var mı? Amel var ortada Amel. İşte bu 72 grup da amellerinden dolayı bu grubun içine girmişlerdir kardeşlerim. Peygamber Efendimiz de zikrettiği gibi benim vasalımın yolu üzere olanlar kurtulacak. Bunun dışındakilerin hepsi 72 boyunun içinde kalmış. Rabbin bizi bu davranatel işlemlerden etmesin. Evet. Peygamber sallallahu ilk hadiste cemaattir demekti olduğu benim ve aslamın yolu üzere giden cemaat diye açıklamıştır. Bakınız iman kelimesini el atırken iman kelimesinin aslı el emru diye geçiyordu. Güvenli olma dediğiniz kelimeden türemişti. İman dersini hatırlarsanız korkmuşsanız. ...güvende olduğunuz zaman, emniyette olunca diye, namazını kılın diye, burada iman kelimesini herhalde, tekrar tekrar hatırlamam, ayetini zikrederken, tasdik manasına geldiğini zikretmişti iman kelimesini. Şimdi müellik bunları şerhede ede gelirken neyi demek istiyor? Biz Kur'an sünneti e iman ettik diyoruz. Mutmayık olduk mu acaba gelen Nasr'a? Bakınız, de ki hiç özür beyan etmeyiniz, size inanmayacağınız. Biz sizin söylediklerinizi tasdik ediciler değiliz. Evet. Zira Allah'ın haberini bize getiriyor. Tövbe Suresi 94'te. Tevuk seferinde sahabelerin bazıları mazeret beyan ediyorlar. Ama üç tane sahabin mazeretini dile getirmiyor. Allah harcıyla onların hükmünü ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha varmadan yoldayken vahiyle Cevrayl aleyhisselam aracından bildiriyor. Ve bu ayeti kendine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakmıyız. Size inanmayacağız. Özür beyan etmeyin. Biz sizin söylediklerinizi zaten tasdik edecek de değiliz. Aynı olay Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri diline de geliyor. Ey babamız biz sana her ne kadar da doğru söylesek de sen bize inanacaklardan ve tasdik edeceklerden değilsiniz. İşte bunları delil olarak diyor ki yani yalanlamanın zıddı iman kelimesinden geliyor. Bunu şeyi de ancak uygulamayla ancak elde edilir. Yoksa hayata geçirilmedikten sonra hiçbir şey ifade etmez. Ve burada müellif bakmış şu delilleri ele alarak diyor ki Sin dininizse benim dinim <gülüyor> bana. Kafirum süresine ev alarak. Evet. Allah Celle böyle bir taksim yapmış ve bunu anlayabilmek için de bakın şu örnekler de gelmiştir. Komünistler batıl görüş ve anlayışlarına din ve akide derler. Budistler de onlar da din ve anlayışlarına din ve akide derler. Yahudiler de ilahi dinlerine sokuştukları batıl görüşlerine de din ve akide derler. Hristiyanlar da onlar da ilahi gördükleri din ve anlayışlarına din ve akide derler. Evet İslam akidesine gelince biz de Akıdet-ü selaf dememiz de bizi kurtarmaz. Ta ki amele geçirmediği Bunlar da öyle diyorlar. Akide ü ehli, sünnet ve cemaat dendi mi, lafla değil, sünnetten sayı hadis geldi mi, teslimiyet göstermemiz gerekmektedir. Allah'ın kullarına din olarak, razı olduğu İslam demektir. Kişilere, görüşlere, cemaatlere, fırkalara gör yer vermeden, peygamberden gelen habere teslimiyet manasında teslim olmak demektir. Akide dendiğinde bu kelime ile umum genel bir mana anlaşılması gerekiyor. Akide, İslam akidesi İslam dili, İslam dili tevhid dinidir ve kaynakları ise bellidir diyor. Oradan gelen haberlere otomatikmen teslimiyet gösterip iman edilmesi gerekmektedir. Evet. Bakınız, kesinlikle bir kelime, bir cüz, bir parça ile bir tarif edilmez. Mesela ibadet dendiğinde namaz kılmaktır dediğimiz gibi tebessüm etmekle de ibadettir denir. Ama bunların hepsi ibadetten birer cüz olarak anlamamız gerekiyor. O yüzden dersin Başında zikretmiştik, boynunda ve belinde zinber, haç olmak üzere Ali bin Hatim peygambere gelir. Aleyhisselam onlar hahamlarını, rahiplerini Allah'tan gayr rabb ilahiler ayetini okuyor. Bakınız, belinde zinberi, boynundan haçı sona çıkarıyor Ali bin Hatim. Çıkarmadan önce de peygambere itiraz ediyor. Maalesef bu diyor Biz onlara ibadet etmiyoruz. Biz onlara tapmıyoruz ki. Bakınız Allah'ın Resulü Aleyhisselam diyor ki, onlar bir şeye helal dediklerinde siz de diyor muydunuz? Araştırmadan, doğru mu yanlış mı diye bakmadan, kaynağı bakmadan, kitaba bakmadan, evet. İşte ilahilerimiz. Bakınız Ali bin Hatem'in Müslüman olmasına sebep sadece bu ayet. Şimdi gelin bize paylaşalım. Biz, biz taklitten gerçekten kurtulabildik mi? Biz, bizi kast ediyor. Ne kadar kurtulduk? Ne kadar amellerimizi araştırıyoruz? Yoksa hidayetimize vesile olan bir kardeşimiz, abimiz, hocamız bize anlattığı hemen duyduk amele mi döküyoruz? Bizim önceki bulunmuş olduğumuz cemaatlerdeki hallerimize ne farkımız kalır o zaman? Eğer biz amellerimizi araştırmaya girmezsek delili hareket etmezsek, bizim önceki bulunmuş olduğumuz hal derken, yani körü körüne giden, delilsiz hareket eden, araştırmadan giden, o halimizi akide kabul eden, hiç yanlışı yapmada şüphe tereddütümüzün olmaları önceki Avalaukan aba hükmüyle <gülüyor> ya'lemun eş'e ve la yetedun. Maide suresinde Allah Azze ve buyuruyor ki hani onlara Allah'a velisine gelin denildiğinde onlar derler ki atalarımızı bulduğumuz yol bize yeter. Allah Azze ve Celle onlara ya yanılmış olsalar da onlar evet derler. Evet. Şimdi biz kardeşlerim biz önceden böyle bir topluluk idik. Allah azizle bize içimizden bir münadi gönderdi. Kur'an ve sünnetin yoluna çağırdı. Delile hareket etmeye başladı. Rabbim kitap sünneti bizden istediği şekilde amellerimizi delille bir şekilde araştırmayı, okumayı, amel etmeyi, arkadan gelenlere de bu mirası bu şekilde güzel bir şekilde bırakmamızı Rabbim bizlere nasil etmemi Bakın Suzeydettin Yaman diyor ki bu ayet-i kerime hakkında. Onlar rahip ve hamlarına ibadet mi ediyorlar diye sorulduğunda ya onlar onlara ruku ve secde etmiyorlardı. Hüküm konusunda bir hüküm. Evet. Rahipleri, hahamları, haram olan şeyleri onlar için helal kılıyorlardı. Sonra da helalı haram yapıyorlardı. Onlar da bunu itaat ediyorlardı. Yani bizim toplumda biz mana budukunu tatmıyoruz ki bakınız. Adi i̇bn de önce buna şaşırıyor. Yani ben onlara rükü ve secde etmiyorum ki. Ki bu zamanda bunlar da var. İnternetten böyle yani telefondan gösterirler. Malum şahıslara ruku ve secde edildiğine canlı canlı da tanık oluyoruz. Yani bu zamankiler bu zamankileri geçtiler yani hakikaten geçtiler. Resmen kıyam dediriyor, ruku ediliyor, secde ediliyor. Ama burada kastedilen yani karşımızdaki insanlar bize bu deli getirirse, adi günahatini de eline getirelim. Bakınız, ilk adi de e, anlamı mesela. Ya Resulallah, biz onlara ibadet etmiyoruz ki, tatmıyoruz ki. Yani o ruku ve secde almıyor ama burada kast edilen yüküm konusu. Ama Allah Resulü o yanlış anlayışını fark edip de net bir şekilde onlar haramı helal, helalı haram ettiklerinde bir şeyi helal, bir şeyi haram kıldıklarında itaat ediyor muydunuz? Evet. İşte ilah edilmesin. Evet, bakınız tehlikeye. İşte ibadet dediğimiz olay, din dediğimiz olay ve ilah edilme dediğimiz olay. Sadece kıyam, rükü ve secde değil kardeşlerim. O yüzden mevillik deli olarak diyor ki para denildiğinde ne anlarsınız? 100 lira da paradır, 1 milyar da paradır. Herkes paranın miktarıyla ne kadar uğraşıyorsa para denildiğinde aklı o kadar gelir. İşte din dediğinde, ibadet dediğinde, kulluk dediğinde de herkesin kulluktan anladığı, ibadetten anladığı ibadet ve amel ve kulluk olarak Kendisini ne kadar ibadetine vermişsen, ne kadar amel ediyorsan o şekilde o kadar amel. Din, ibadet denince. Ama Allah-u Teala <gülüyor> Enam Suresi 162'e bakıyoruz buna buyuruyor. Ey Resulüm de ki. Peygamber hayatta mı? Değil. Peki Resulüm de ki derken bu hitap kime? Bilenlere. Bilenlerin bu ayeti okuması gerekiyor. De ki namazı, orucu, haccı, kurbanı, say rahmetleri, çoğaltı büyütüyor. Hayatım ve ölümüm diyor. Hayatımızın bütün karesi doldu. Buruş çağından ölünce Alemlerin Rabbi olan Allah içindir de. Allah aşkına hebe olarak, duygusal olarak dinde iyi yaşamamıza ne fırsat kaldı, ne imkan verildi bize? Hangi hak verirdi? O yüzden Ashab Suresi 36'da Allah Azze diyor ki Allah'ın böyle bir konuda yükün verdiği zaman ne mümin olan bir hikaye ne de mümin olan bir kadına artık kendi işlerine seçme ve muayelik hakkı yoktur. İslam böyle bir hakkı hiçbir cemaate, hiçbir mesele, hiçbir gruba, hiçbir hizle vermemiştir aşağı. Böyle bir hakkı hiç kimseye vermemiştir. Bırakın böyle bir hak peygambere bile vermemiştir. O ancak vahiyla konuşmuştur. Vahiyla dışında hareket etmemiştir. Hevaya olmuştur, pardon. Zelle denir düş, hataya düşmüştür ama vahiyla düzeltilmiştir. Ve bize vahiyla düzeltilmiş bölümü gelmiştir. Bakınız bir şey daha aklıma geldi, onu da paylaşayım. Balık kendisini Allah resimler haram ediyor. Aralarında hangilere kadar bir cize olay yaşanıyor. Hanımlarına bir sır veriyor, o da diğer hanımlarına duyutuyor. Bir daha bağlayamayacağım diyor. Rabbimiz ayet indiriyor. Rabbim seni affetsin. Neden Rabbin sana helal kadını kendine haram ediyorsun? Peygamberimiz teyzesi kızına muhabbet besliyor. Zeynep bin Caşa karşı. allah Teala da insanlardan çekindiğinden dolayı peygamber bunun içinde saklıyor. Allah-u Teala da Adi bin Hatip'le buna yerlenmeyi murat ediyor. Bunlar geçinen dolayı boşanıyorlar allah Teala. Sen insanlardan çekindin de Rabbinden daha çok korkup çekilmen gerekmez miydi? Ona içten içe muhabbet besiyordun. İnsanlardan da bunu gizliyordun. Bakın Tanrı ne yaptı burada bunu? Açıyor. İnsanda duygusallar yok. Naslar açık açık ortada. Ben bunları niye böyle ders aralarına sıkıştırarak anlatıyorum? İnanın ben nefis olarak çok duygusal bir kardeşimizim biliyor musunuz? Ama şu Naslar var ya kardeşler şu Naslar. Vallahi en duygusal bile şey var ya yani Naslar karşında İş ettik, itaat ettik, konumuna getirmesi gerekiyor. Yoksa biz cahiliye adetlerini nasıl bırakacağız arkadaşlar Evet, İslam bu. Cahiliye hayatımızda çok duygusal bir hayat yaşanmış olabilir ama bu şeytanın fıtrat dersini hatırlayın. Şeytanın fıtratla alakalı bölümünü çaldığı ama kitap sünnetteki naslar bize ulaştıktan sonra artık Semine vatana vufraneke Rabbana ve ilay deyip teslimiyet göstermemiz gerektiğini İslam bize hüküm zikretmiş ya Evet kardeşlerim. Fıtrat ile alakalı olan ibadet, insan dediğimizde düşünce, kasıt, kalp ve niyet anlamına gelir diyor. Tekrar sohbeti baştan hatırlatıp, sohbeti böyle daha iyi hatırlamak için şöyle bir giriş yapılıyor. Düşünce diyor. İyi düşünürsün, kötü düşünürsün. Kasıt. Iyi kast kastedersin diyor, kötü kastedersin diyor. Söz. iyi konuşursun, kötü konuşursun. Evet. Amel. iyi amel yaparsın, kötü amel yaparsın. Bunlar ibadet değil, ilah edilme de aynadır kardeşlerim. Evet. Fakat Fırtlattaki adıdır. Tebessüm, insan bir tebessüm edince ibadet halini alır. Ama kötü kötü bakmak da ibadettir. Tebessüm etmek, Allah'ın emri olan, hükmü olan bir ibadet. Ama öfkelerine kötü bakmak ise şeytanın bir şey. Evet, biri şeytana, biri Rahman'a diyor. Sizin kardeşinize tebessüm etmeniz sağlıkadır diyor. Ali Şehri ile kötü şekilde bakabilirsiniz. Bakınız kardeşlerim. Tevhid diyor, bazılarındaki tarifi ise insan haram değer, helal değer ama bir şekilde yer diyor. Tuvalete girer diyor. Ya sağ ayakla girer ya sol ayakla. Çıkar kendilerine. Uyur. Evlenir. Bu bir hayat tarzıdır. Yani insan insanoğlu bunun dışına çıkması mümkün değil. Tek hatırlat dersini hatırlayacak olursa kardeşlerim, insan abiddir. Kuldur. Kulluktan kurtulması mümkün değil. Bu kulluğunu yaşayacak. Sadece ve sadece mabudunu seçme hak ve hürriyeti kendisine verilmiştir. İlahını seçme hürriyeti kendisine verilmiştir. Ama kulluğun dışına çıkma gibi bir hürriyeti yoktur. Sadece mabudunu seçme hürriyeti vardır. Tercih olarak ona verilmiştir. Bir insan biricik olan Allah'a onun mabud edinip, ilah edinip, Rab edinip ona kulluk yapmıyorsa ben kulluktan lüksündüm, hiçbir şeyde kulluk yapmıyorum demek bir lüksün. Yok kardeşlerim, yok. Evleneceği insan nikahını kıyarsa, Allah'ın veresi öngürdüğü şekilde niyetini de buna kurarak eğer evlenirse bu evlenmesi neye dönüştü? İbadete. i̇badete dönüştü. Gece uykuya dalmadan önce sünnete göre sağ tarafına döner, abdestini alır, dualarını güzel okursa ibadete dönüştü kardeşlerim. Son 5 dakikam inşallah. Hava boğucu, Rabbim seyrede sebar sabah inşallah. Evet kardeşlerim, Gece 8 saati ibadete dönüştü. Enam suresi 162. ayeti hatırlayın. Bakın sıfırat dersinden bu ayeti toplanmaya çalışacağız inşallah. Hayatın bölümüm Allah için dedir ki. Bakınız Allah'a cihaz yolda yürüyüşümüze karışıyor. Yolda yürürken mütedir ol. İman eden erkeklere ve iman eden kadınlara Allah Hazretleri de nasihat ediyor. E Resulü, i̇man eden erkeklere söyle. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Kadınlara da söyle. Gözlerinin bakışlarının bir kısmını esir etsinler. Şimdi Allah gözlerinin şimdi biliyor musun? Ne şekilde bakmıyor? Çok iyi. Bakınız Allah sabahta yolda yürürken gözümüze bile karışıyor. <gülüyor> Dilimize karışıyor mu? Karışıyor. Kulağımıza karışıyor mu? Ayaklarımıza, bütün organlarımıza karışıyor. Kardeşim. Demek ki biz helal de yiyebiliriz, haram da. Sol ellen de içebiliriz. Sol ellen içmek şeytana kulluk. sağ ellen içmek Allah'a kulluktur. Kardeşim. Helal lokma kazanmak Allah'a kulluk. haram lokma kazanmak şeytana kulluktur. Tabii ki burada teklif tehlikesine gitmemek gerekiyor. Burada şu konuyu iyi anlaşsın diye zikredelim. Yoldan geçen bir bayana bakmak şirk değil kardeşlerim. Sadece burada şeytana kulluklu derken amelin cürmine bakarak biz değerlendiririz. Bu amelin İslam'daki cürmü ve bizi düşürdüğü yer neresidir? İsmail kardeşimiz geçen hafta Allah razı olsun bu sohbeti yaparken zaten doğrucu bir şekilde anlattı. Pazartesi perşembe günleri bir haftadan bir haftaya 5 vakit namaz da alakalı alınan adreslere zaten küçük günahlar dökülüyor. Bu amel hükmü adamı kafir etmiyor. Şirte götürmüyor. Ama her amel kendi dalını derken bu amelin muhatabı kim? Bu esceyi veren kim? Şimdi şeytanı tanımaya çalışalım. bakınız Peygamber Aleyhisselatü şeytanı amellerin meziyetleri sorduğunda münez cinneti vermez diyor. Sizi hayırdan alıkoyan şeytandır. Allah'ın veresinde emrettiği şeylerin tersini emreden şeytandır. Bir tane örnek verelim. Allah Azzele bize namaz kıl diyor. Kılma diye. Şeytandır. Allah tarafında başını ört diyor bayanlara. örtmeyen şeytandır. Allah tarafında çocukların 7 yaşına gelince şöyle yapın. 10 yaşına gelince kırmıyoruz hafifçe dörün. Onlara İslam'ın hükümlerini öğretin diyor. Bunun tersini diyen şeytandır arkadaşlar. Allah ve Resulü dışındaki hükümlerin ilk vesvesesini veren şeytandır insanlar. Bakınız Adem ile İblis arasındaki kıstayı bir de Adem imtihanın gereği Adem Aleyhisselam'a cennette ben Allah tarafından yüzenmiş bir elçiyim diye Allah adına de yalan yere de yemin etti. Adem'in cennetten çıkartmasına da bu yönü sebep oldu. Düşmanlık bitti mi? Bitmedi kardeşlerim. Peygamberlerin istilatı da devam edecek kıyamete kadar. İblisin ve amanelerinin batıl yoldan mücadelesi de kıyamete kadar devam edecek. Ama bizim burada eğer fıtratımız sağlam ise kardeşlerim Allah veresinden gelen hükümlere teslimiyet gösterip razı oluruz. Çünkü hadis-i nasıldı? Hadis-i zikredelim, sohbeti toparlayalım. Allah-u Teala buyurdu ki, ben kullarımı halifler olarak yarattım. Fıtrat üzere yarattım. Rum Suresi 30 ve 31. ayetlere baktığımız zaman bunu daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Allah kullarını fıtrat üzere yarattığını zikrediyor. Bunun tepsirinde Peygamber Aleyhisselatü her doğan çocuk fıtrat üzere dünyaya gelir. Onun anası, babası veya çevresi ya, yavru, ya Hristiyan ya da meclisi yapar. Ve şeytanlar onlara gelerek diyor Hadis-i Kutsu'nun yanında, Haramı helal, helali haram ettiler ve insan fıtratını bozdular diyor. Haramı helal, helali haram ettiler. İnsanları şirke götüren, küfre götüren, büyük günah, normal günah, küçük günaha düşüren kardeşlerim şeytandır. Allah'ın âlimi, al-gaybi ve şahadeti, matire, semâvati ve al kulli Rabbe Kureyşinle, meleketu eşhaban, la ilahe illa ente. Ağuz-u bike mişer-i nefsi, ve mişer-i şeytani ve şirki. Şeytan neyi emrediyoruz? Şirki. Hıssın Müslüm dediğimde dua kitapçılığı bunun düzenli şekilde okuyanlar, şeytanın insanın şirk terkini, küfür terkini, haramları helal, helalleri haram terkini verir burada net bir şekilde göreceğiz. O yüzden hadis alimlerinden bir tanesi bir söz nakledi, onu zikredeyim, sohbeti kapatayım. Görünen şeytana karşı onların silahıyla silahlanmak gerekir. İbn-i diyor ki, görünen şeytana karşı da Kur'an ve sünnetteki deliller onlardaki zikir ve dualarla silahlanın. Çünkü biz fıtrat olarak kardeşlerim Allah'a kulluk yapmaya bu kadar O'na kulluk yapmaya adayız. Biz Allah'tan yana tavır aldık. Nefsimizi Allah'ın indirmiş olduğu dinin önünde rukuya ve secdeye getirdik. Ve bu konuda da Allah'ın me'a'inne Allah me zikrike ve şükrike ve husni ibadet diye zengin bir şekilde bu dualarımızı yapmamız <gülüyor> gerekiyor. Allah namazlarımıza, ibadetlerimizde, kulluğumuza zikrinizde, dildimize sana güzel kulluk edebilmemiz için bize yardım et diye dua etmemiz gerekmektedir kardeşlerim. Allah'ın yardımı olmadan bizim bu işlerin içinden çıkmamız mümkün değil. Şeytanın ağırından ve şerinden nefsimizden kurtulmamız mümkün değil kardeşlerim. Rabbim bu yolda bizlere inşallah, sohbetimizi burada yarıda bırakıyoruz inşallah, güzel bir şekilde anlamayı, idrak etmeyi, amel etmeyi, davet etmeyi, övenlerin övgüsüne kapılıp şımarmamayı, yelenlerin yelgisine kapılıp da Acize düşükle daveti Rabbimizlere bırakmamamızı nasip etsin. Subhaneke Allah'a mabbi hamdik. Eşhaban la ilahe illa ente esnafüke ve tebelek. Dinlediğiniz için Allah razı olsun.